Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Bugün su hakkında çok önemli İstanbul için özellikle çok önemli bir konudan bahsedeceğiz Kuzey Marmara Otoyolu çok büyük bir proje ve e, aslında sadece Kuzey Marmara Otoyolu projesi olarak düşünülmemeli Üçüncü havalimanı e, Kanal İstanbul falan gibi projelerle de entegre halde düşünülmesi gereken dev bir projeden bahsediyoruz Bir kısmı tamamlanmış olan bir proje hala devam ediyor ve aslında İstanbul'un en yeşil parçası olan e, alanları işte ormanlık alanları, sulak alanları doğrudan etkileyen ve maalesef olumsuz etkileyen bir projeden bahsetmek istiyoruz. Yanımda çok güzel bir konuğum var. Nazlı Tümerdem, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktora öğrencisi. Nazlı hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Evet şimdi e, Nazlı'yı... Yani Nazlı ile tanışmamız bundan bir iki hafta öncesine denk geliyor. High King İstanbul diye bir grubumuz var bizim. Böyle İstanbul'un çeperinde hala yeşillik alanlarda, kırsal alanlarda dolaştığımız hafta sonları çok güzel bir grubumuz var. O grup vesilesiyle tanıştık. Şimdi. Nazlı'nın yaptığı şey tabii e, böyle bir yürüme etkinliğinde tanıştığımız için yürümekle ilgili bir şey her şeyden önce. O yüzden benim de e, en sevdiğim şeylerden biri, biri hayatta yürümek. Dedim e, Nazlı'yı muhakkak <gülüyor> bu programa çağırmalıyız ve e, bu büyük projeyi bize ayaklarıyla böyle adım adım yürümüş bu projeyi birazcık anlatsın istiyorum. Evet Nazlı şimdi... Ee, nasıl başladı bu projeye olan ilgin ondan birazcık bahsedelim. Sen kimsin Hı -hı. E, mimar olduğunu biliyorum. Mimarlığa nasıl başladın ve mimarlıktan bu projeye nasıl e, ilgin atladı diyelim. Yani aslında şöyle oldu. E, ben normal e, klasik bir mimarlık eğitimini tamamladım. E, ondan Hı -hı. sonra yüksek istansa başladığımda o birazcık daha e, İstanbul üzerine master planlar üzerine çalışmalar yapmaya başladım ve... Hı -hı. Kuzey İstanbul'u aslında ilk defa böyle tanıdım. O zaman daha e, tam olarak her şey e, açıklanmamıştı. Bu projeler başlamamıştı işte 2009-2010 yıllarında e, bir şekilde e, Arnavutköy'de e, bir master plan çalışması yaptım ve İlk defa böyle ben de ayak bastım aslında hani doğma büyüme İstanbulluyum. Doğma büyüme İstanbullu bulmak bile zor artık <gülüyor> <gülüyor> Evet güzel. ama yani benim için de birazcık aslında bazı şeyleri keşfetmeme ha, neden evet. oldu. Çünkü bir şekilde hep İstanbul'un işte içinde olduğumuz her zaman yaşadığımız bölgelerinde olunca sanki İstanbul'un böyle doğal alanları hani olamazmış yani öyle bir ormanları e, algı oluyor gibi. evet Doğru. yani her ne kadar hmm. bilsek de bu Belgrad ormanları vesaire hmm. e, ilk başta aslında insan şaşırıyor e, ve ondan sonra doktoraya başladığım zaman aslında birazcık böyle bir e, birkaç çalışma yaptım diyelim e, ilk ki bu üçüncü köprüyle ilgiliydi daha o zaman inşa edilmemişti e, hmm. bir tanesi Uydu imajı ile ilgiliydi. Ee, başka bir çalışmada e, yürümekle ilgiliydi aslında. Ee, evet. Ve bu tezde de bunların hepsini bir araya getirmek harmanladı. Harmanlama oldu. Tez bitmek üzere zaten. Tez bitmek üzere. <gülüyor> evet. evet. E, duacı <gülüyor> umarım yakında bitecek. E, yani aslında bu tezi şöyle birazcık e, yani yürüme metodolojisiyle yapıyorum e, ve bir yürüme araştırması olarak ama e, buna bu şekilde başlamadım. Ama zaten yürümenin işte seninle de daha önceden konuştuğumuz gibi şöyle bir hmm. durumu var. Yani zaten yürüdüğün zaman o kendi kendine bir şeyi oluşturuyor. Ee, evet, bu tezin tamam. yöntemi de aslında yürürken oluştu diyebilirim o yüzden. Evet sen <gülüyor> hatta şey diyorsun eleştirel yürüme hani bir, bir evet. şeyin içine girip oradan bakmak yani bu bir proje ise proje başka bir şey ise evet. başka bir şey. Yani şöyle bir şey Mimar olarak da aslında Yani bir şekilde eleştirel bir bakış açısı Geliştiriyor insan Bu evet. kentin kuzeyinde olan bu dönüşümlere Dair öyle bakmak durumundayım Sorgulamak zaten durumundayım evet. Bir yandan da Yani bu ilişkisel Düşünce biçimiyle Buralara yaklaşırken Başka disiplinlerden işte mesela Antropoloji önemli yürüme hı hı. olduğu için Bilgileri gene alıp Harmanlayıp ödünç alıp ...yöntemleri de aynı zamanda... ...aslında... E, ...kendi projemde bir şekilde... E, ...bunları kullanıyorum ve... E, ...bu yüzden de yürüme yani bu hani bir spor... ...ya da işte e, sanat... E, ...gibi değil aslında eleştirel... ...bir yürüme olarak e, ele alıyorum... ...çünkü bu bölgeleri Hı -hı. E, yürüdükten sonra... ...aslında e, böyle bir bakış açısıyla... Yani ben yürümenin de. kendisi sana, kendi evet. kendisine eleştiren halini evet. getirmiş <gülüyor> Evet Çünkü hani şey ben de biliyorum, sen İstanbul'da doğmuş bilmiş olmana rağmen hani diyorsun ki bazı yerlerle tanışman belli <gülüyor> bir... Bazı etkinlikler içerisinde oldu. Ben de bundan bir iki sene önce hani İstanbul'un kuzeyine gidip de böyle hı hı. şey görme şansını yakaladım. Ondan sonra bambaşka bir şey görüyorsun. Yani o şeyin parçası olduğun zaman zaten onu koruma içgüdüsü de sana aslında geliyor. Yani bakıyorsun her yerinde ormanlar var, sular var, küçük göller var falan. Muhteşem bir doğası var yani İstanbul'un. Bizim gözlerimizden çok ırak bir yerde. Öyle bir durumda var. Evet, Hı -hı. E, ya aynen bu çok önemli. Yani şöyle bir şey var, e, gözlerimizden ırak... E, benim bazen bu alanlara yürüme yani gitmem e, üç saati buluyor toplu ulaşma ile gidiyorum. Hı, e, ya başlangıç noktası başlangıç evet, <gülüyor> evden ulaşmam bile mesela üç saat sürebiliyor. E, yani o anlamda gerçekten gözlenirak. Ama e, yani sadece düssel bir hani, koruma e, değil aslında zaten e, Bizans döneminden Osmanlı döneminden. ...Gelen e, İstanbul'un e, yerleşiminin makroformunun aslında olduğu güney kısmıyla... ...bu evet. daha e, yine tırnak içinde doğal diyebileceğimiz kuzey alanların bir, e, birbirini destekleyen dialektik bir ilişkisi var. Evet. E, yani... Ha. Yani birisi gelişmiş küresel kent diğeri de işte geride kalmış ve e, şimdi kentleşmesi gereken e, böyle boş alanlar, arsalardan oluşmuyor aslında. Ama öyle algılatılmaya <gülüyor> çalışılıyor tabii. <gülüyor> yani su bakımından işte e, ham madde bakımından e, yani bu ormanlar da aslında e, zamanında Osmanlı döneminde inşai faaliyetler içinde kullanılmış vesaire vesaire. Hmm. Yani aslında ilk ya da hayvancılık, tarım. Yani iki taraf da birbiriyle ilişkili ve birbirini destekliyor ve bence hani birbiriyle var olabiliyor aslında böyle bir ilişkileri var. O yüzden evet. e, hani şu an yaşanan e, dönüşümler e, bunu da bir şekilde sekteye uğratacak. O yüzden e, gene dediğim gibi biraz eleştirel yaklaşmak e, ve üzerine düşünmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Ya şimdi bir hesaplama yapılmış. Ondan çok kısaca bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Bu sadece ağaçla ilgili olan maliyeti bu dev projenin. Ve sadece otoyola baktığımız zaman zaten 271 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Basit bir hesapla işte yolun e, genişliğini 200 metre olarak alır. Yani 0.2 kilometre görüyoruz ki 54.2 kilometrelik kilometre karelik bir alan ağaçtan tamamen ıı, aran, arındırılacak. Bu alanın da işte zaten bu yolun geçeceği yerin yüzde 60'ının da ormanlık alan olduğu söyleniyor aşağı yukarı. Yani 300 3250 hektarlık bir ormanın yok olmasından bahsediyoruz. Ama mesele burada sadece o alanın tıraşlanması değil, ormanın bütünlüğünün bozulması ormanların daha doğrusu ve yolla birlikte. Oraya işte yerleşime açılması oraların. Yani esas mesele bu. O yüzden sadece yol diye düşünmeyelim. Zaten entegre Hı -hı. projeler de var. Gittiğimiz zaman işte görüyoruz o 3. Havalimanı'nın inşaatı yüzünden. 70 tane küçük göl. E, Monozla dolduruldu. Akıl alır gibi bir şey değil yani. Sulak alanlara işte ormanlık alanlara muazzam bir şey oluyor. Senin bir şeyin vardı. Çok güzel çok hoşuma gitti o tanımlaman. E, her köprüyle birlikte aslında İstanbul'a bir... Ee, ...ne denir omurga çakılmış gibi bir canavarın omurgası ve omurga çakıldıktan sonra o yol yapıldıktan sonra... ...onun etrafında zaten yerleşkeler hızla büyüyor, damarlanıyor, kanlanıyor, ee, şey oluyor yani bir canavara dönüşüyor. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Evet yani aslında e, daha önce dediğim gibi bu İstanbul'un güneyinde bir yerleşim var e, evet. ve bu hani 8 bin yıl öncesine kadar aslında... Aşırı Hı -hı. bir dönüşümden geçmiyor ama 20. yüzyılın başında birinci, ikinci köprü ve onlarla beraber yapılan e, otoyollarla beraber Hı -hı. aslında biraz hani dallanıp budaklanıyor. E, bu Murat Güvenç'in dediği Mercedes-Benz biçimini alıyor yani hani kuzeye evet, ve evet, e, güney evet. sahillerinde il, ilerleyen. E, ama kuzey e, gene o diyenektik ilişki kuzeyle güney arasında e, kalmaya devam ediyor çünkü hani... Aslında mikroklimalar da var, ee, evet. Karadeniz iklimi, Marmara iklimi işte e, değişiklik gösteren durumlar da var bir şekilde bu hani e, o şekilde devam ediyor ve 2009 yılında e, yapılan e, master plana göre de aslında bu kuzey bölgeleri koruma altında Hı -hı. E, bir e, üçüncü bir e, otoyol aslında yok. Üçüncü havalimanı gene güney bölgesinde yer alıyor hmm. e, gibi gibi durumlar var. E, şu an tabii e, yani bu otoyolla beraber benim bildiğim kadarıyla e, sanırım 2.7 milyon ağaç kesilmiş. Evet, evet. E, ve hmm. bu yani ilk aşamada belki e, oradaki... Hmm, işte şu an zaten hani orada yaşayan in, canlıları, insanları, hayvanları onların işte e, yollarını zaten Habitatlarını, etkiliyor. Evet. Habitatlarını. Hı -hı. evet. işte flora ve fanayı vesaire ama tabii bunun e, yani birinci ve ikinci köprü yapıldığında da e, Hı -hı. etraflarında e, yani nasıl yerleşimler olacağını sonradan aslında bilemiyorduk. Hı -hı. E, o bir şekilde e, kendiliğinden evet. gelişti. Şu an o yüzden e, bu üçüncü eee otoyolla ilgili de Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili de yani tahayyüller yapabiliyoruz. E, Tabii yani geçmişe bakmamız yeterli zaten. Evet, evet. Sadece burada bir ölçek farklılığı var ve e, ölçek, hız ve e, Hı -hı. yani boyutta e, çok büyük bir artış Tabii. var. E, bir şekilde bu artık hani daha hepsi mega projeler, e, büyük çok büyük altyapı projeleri. O evet. yüzden e, dönüşüm mesela delice evet. bir şey, <gülüyor> evet, proje zaten. <gülüyor> ...yani gerçekten çılgın projeler... ...o yüzden hmm. dönüşümü... E, ...belki yani tahayyül ettiğimizden... ...daha da kötü olabilir... Daha hızlı olacak... Daha hızlı... E, ...evet... E, ve onu hmm. e, ona karşı böyle bir eleştirel yaklaşım getirmek aslında bir yandan çok, çok önemli, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli ve çok da evet. acil bir mesele. Şimdi daha bundan konuşacağız. Konuşulacak o kadar çok şey var ki <gülüyor> Nazlı Selin'le. Ama bir müzikle ara verelim diyorum. Ondan sonra devam ederiz. Senin seçtiğin çok güzel bir şarkı evet. <gülüyor> 1960'lardan. Şimdi Kent Hit'ten dinleyeceğiz. On the Road Again.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 I'm oh, my wicked son Don't you cry no more, don't you cry no more Take a hint from me, mama, please Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone But I ain't going down there Long old, lonesome road All by myself But I ain't going down there I can't carry you, baby, gonna carry some bar. hakkında çok güzel bir konuğum var demiştim. Tekrar kendisini takdim edeyim. Nazlı Tümer'den İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktor öğrencisi ama doktora tezi bir iki ayın içerisinde herhalde bitmiş olacak değil mi? O sürece <gülüyor> girecek. Diyelim. <gülüyor> girecek diyelim tamam. Erken müjde vermeyelim. Ama ondan sonra da seninle bir program yapmayı çok isterim. Çok güzel bir nasıl diyeyim çok güzel bir harman var aslında senin tezinde de baktığım zaman içinde yürümek var, içinde kayıt yapmak var içinde Haritalamak var içinde eleştirmek var içinde ekoloji var politik ekoloji de var çok güzel bir tez şimdi e, bu tezin aslında bir ürünü de İstanbul Walk About diye bir proje bu benim çok ilgimi çekiyor geçen hafta sonu galiba cumartesi günüydü değil mi hatta yürüdünüz hı hı, çok kıskandım o fotoğrafları <gülüyor> paylaşmışsınız falan Facebook'tan acayip e, hoş şeyler yapıyorsunuz biraz anlatır mısın proje nasıl başladı ve neler yapıyorsunuz? Proje dediğim gibi aslında... E ...yani kuramsal bir araştırma hı. projesi olarak başladı. Yine ee, evet. yürüme üzerine e, odaklanan ve sonunda bu aslında gerçekten e, yürüyüşlerle bu bölgeyi anlama, araştırma kaydetti ve temsil etme biçimine dönüştü. Bölge dediğimiz yani Kuzey şeyden. Kuzey İstanbul, evet. Hı hı. E, yani odak noktası olarak ben Kuzey Marmara Otoyolu'nu alıyorum ve aslında hı. bir şekilde bu yol etrafında ve bu yol üzerinde e, rotalar belirliyorum. Bu rotalar e, tabii ki aslında e, önceden yani... ...evdeki hesap çarşıya uymuyor... ...harita üzerinde bir rota evet. belirliyorum... ...ama arazi üzerinde bambaşka bir şey oluyor... ...yani rotayı aslında ben de yürürken öğreniyorum... ...hayatın Gene, kendisi e... de öyle evet, mi? Evet, aynen <gülüyor> öyle ...o yüzden yani. hani bu yürümenin aslında... ...kendi içinde başka bir deneyimi var... E, ...ve... E, ...rotalarda tabii farklılıklar... ...farklı temalar olmasına da özen gösteriyorum ama... E, ...yani zaten kendiliğinden o oluyor... ...çünkü... Zaten hmm. çok büyük bir alanı e, kent parçasının içinden geçiyor. E, onu aslında keşfettirme olarak geçiyor artık. ama Hı -hı. E, tabii biz yürüdüğümüz zaman e, doğrudan aslında araziyle baş başa kalmış oluyoruz. Bütün coğrafi, topografi e, özellikleri aslında e, birebir deneyimlemiş oluyor insan e, ve Hı -hı. bu benim için aslında önemli olan şey e, yani... Ee, şöyle bir meselesi var bu tezin ve araştırmanın ve İstanbul Volkabalt Projesi'nin ee, bir zaten temsil olan birinin e bazı şeyleri bir filtreden geçirerek ortaya hmm. koyduğu bir harita üzerinden ya da bir hmm. çizim üzerinden... ...ya da bir uydu imajı üzerinden buraları algılamak yerine çünkü daha önce ben de mimar olduğum için böyle bir pratin içindeydim. Evet. Yani hiç görmediğimiz işte Kore'deki bir adaya sadece harita üzerinden bakarak bir yarışma projesi mesela yollamış vesaire. <gülüyor> yani evet, bunu tamam. birazcık daha doğrudan buraları görmek. Bir yandan da aslında İstanbul'u tanımak her ne kadar İstanbullu olsam da bu bölgeleri evet. araştırmak için aslında e, birebir orada olma durumu yani yürümek. İstanbul Volkabautu'nun amacı da bu ama bir yandan yürürken e, ben kaydediyorum yani bu da gene belki e, mimar olmanın getirdiği bir e, dürtü çünkü e, bunu temsil etmek durumundayım, aktarmak hı hı. durumundayım. Yani bu yürüyüşün getirdiği aslında kendi içinde olan deneyimi ek olarak bunu ondan sonra nasıl aktardığım da benim için önemli. Evet. Ee, o yüzden hani zaten e, fotoğraf vesaire gibi e, şeyler çok var ama bir yandan da işte bu goProyla yürüyorum ve o vücuda direkt konulabildiği yani yapıştırılabildiği için eller serbest kalıyor yani ve bu kameradan Evet kameradan evet. bahsediyorum Hı -hı. E, Aslında yürümek için birebir bir çok uygun bir yöntem evet. e, o kendi başına Aslında kendi kendi ...kaydetme biçimiyle kaydediyor. Ben bunları sonradan editleyip... ...işte Aha. her yürüyüşün bir videosu oluyor vesaire. Bunları nereden ulaşabiliriz? Ee, şöyle... E, ...yani şu an aslında bunu böyle bir açık... ...bir e, araştırma olarak hani, sürdürmeye... ...çalıştığım için ve bu tez bittikten sonra da bu projeye devam etmek istediğim için aslında e, YouTube'da e, hmm. bir kanal var İstanbul Volkabaltısı'ya. Oraya bu e, videoları e, yürüyüş hikayeleri olarak tanımlıyorum. Onları koyuyorum. E, yani Instagram'da vesaire de zaten var. Bunu bir şekilde... Ben de e, takipçinizim zaten. Evet. E, <gülüyor> yani sonra yapılacak diğer yürüyüşleri de artık duyurmaya başladım. Ondan önce daha hmm. kendi başıma hani e, araştırma Amaçlı biraz başlayan bir şey gittikçe e, büyüdü. Biliyorsunuz yani şöyle... 250 kişilik bir yürüyüş de yaptık. Ha, onu anlatır <gülüyor> mısın biraz? 250 kişiyle yürümek öyle arazide hem de zor araziler çünkü biliyorum. Evet. Hani inip çıkman gerekiyor. Evet. Çalısı, çimeni, e, dikeni var falan. Evet. E, bu şöyle oldu. E, İTÜ birinci sınıf öğrencileri ve e, onların yürütücüleri e, 250 kişi toplam. Hı -hı. E, onların e, böyle bir çalışması vardı. Yani bir şekilde böyle bir ortak bir proje oldu. Ben önceden yani benim yaptığım rotalardan birini birazcık daha kolaylaştırarak, daha kısaltarak böyle bir dokuz kilometrelik bir rotayı aslında bu 250 kişiyle yürüdüm. Ha. Sonucu da Bittiği çok güzel oldu. Evet yani. <gülüyor> bayağı kolektif. <gülüyor> bu kolektif bir proje. Kolektif <gülüyor> bir arşivleme evet, olmuş aslında. Evet, garipçe'den Rumelifeneri'ne <gülüyor> yürüdük. E, çok güzel oldu. Geri dönüşü de çok güzel oldu. E, öğrenciler ondan sonra e, kendileri e, bu deneyim üzerinden aslında böyle e, yerleştirmeler Aha. yaptılar. E, çünkü zaten e, bildiğimiz gibi yürüyüş de bir şekilde e, yaratıcı bir aslında eylem kendi Geçenlikle. içinde. Hele birlikte yürümek. Evet. Değil mi? Evet. O çok daha başka bir şey. Ya yani şimdi çok güzel bu aynı zamanda şu demek İstanbul Vokabul, tez bittikten sonra da devam edecek. Yani Hı -hı. aslında. ...sen e, siz daha doğrusu rotaları oluşturuyorsunuz... ...ve insanlar bunlara yenilerini de ekleyebilir... ...bu rotalardan da yürüyebilir... ...anlamına geliyor bu değil evet, mi? Tabii. Evet. Çok güzel, ben bir şeyden e, kısacık bahsetmek istiyorum... Ee, ...hani araya girdim birazcık ama... Hı -hı. ...bu pazar günü de yani 8 Nisan'da da çok güzel bir gezi olacak... ...bu Hiking İstanbul bizim işte tanışmamıza vesile olan... ...ve 1-2 senedir parçası olduğumuz e, gezi grubu... ...gezi demeyelim daha doğrusu... ...yani, yani yürüyüş, yürüyüş grubu, evet... evet. E, i̇ki Deniz Arası projesi daha önceden Serkan Taycan'ın bu projesinden bahsetmiştik. Serkan'ı da konuk etmiştim hatta programa. Yani iki Deniz'den kastım şey e, Karadeniz ve Marmara arasında yapılacak olan İstanbul e, Kanal İstanbul dediğimiz çılgın projenin rotasında yürünüyor. 60 kilometreye <gülüyor> yakın bir şey. İşte evet. bu sefer de işte bu pazar günü de 8 Nisan'da bunun ikinci etabında görünecek. Bir de Kuzey Ormanları savunması var. Yani üç tane grup bir araya gelecek... Ve şey yapacaklar yani ikinci etabımızı yürüyeceğiz. Bunu Bununla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Kuzey Ormanları Savunması'nın web sitesinden bilgülü, bilgi bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim dedim bu arada. Evet, evet. pardon ben araya girdim. <gülüyor> Şimdi çok az zamanımız kaldı aslında 2-3 dakikamız kaldı. Bu daha devam edecek diyorsun o çok güzel bir şey. <gülüyor> Ama ben birazcık şeyi de merak ediyorum Nazlı yani. Yürüdüğünüz yerlerde eminim insanlarla da karşılaşıyorsunuz Neler diyor insanlar Yani bu proje onların hayatını nasıl etkiliyor onu çok merak ediyorum ben Onunla ilgili de söyleyebilirsin ee, Evet karşılaşıyoruz ve e, hani bir e, keçilerini gezdiren çobandan e, arıcılık yapan arılarına o sırada bakmakta olan birine Ya da hali hazırda zaten hmm. orada yaşayan e, kişilere rastlıyoruz ee, yani aslında şöyle bir durum var. Ee, bir şeylerin onlar için hani değiştiğini ve kötü olduğunu söylüyorlar. Ee, ama daha da e, dönüşeceğini evet. biliyorlar. Ve kendilerine aslında geleceğe dair bir aslında hiçbir e, bir dayanakları olmadığını söylüyorlar. Hı hı. E, bir şekilde yani oradan e, yerlerinden edilme durumu olduğunu biliyorlar. Bir yandan da e, bir emlak piyasası durumu var tabii evet. ki. E, yani böyle... Hı -hı. Yani bir dönüşüm içinde aslında bu bölgeler zaten e, ilk e, neden yani Kuzey Marmara Otoyolu zaten açıklandıktan sonra olmaya başlayan bir, bir süre evet, önce evet, oldu evet, zaten. E, evet hı. yani orada böyle zaten dönüşmeye başlamış bir emlak durumu var. Hı -hı. Evet, zaten rant projesi falan deniliyor ya, yani aslında bunların e, İstanbul'un zaten şehirleşmemiş tam olarak şehirleşmemiş kısımlarını... ...tekrar betona boğacak... ...projeler olarak görmek lazım... ...yani gerçekten... Evet ...zaten altyapı projeleri hiçbir zaman... ...tamamen e, A noktasından... ...B noktasına... E, ...ulaştırmak için yapılan... ...bir proje evet, değil evet. yani zaten ulaşım altyapısı da... ...her zaman Hı -hı. bir e, arka planı var... E, ...bir amacı var... Hı -hı. ...burada da e, İstanbul'un aslında... ...zaten yeni İstanbul projesi var... E, ...yeni bir şehir evet. projesi... ...üçüncü havalimanının yanında... O yüzden hmm. bunları Milyonlarca az çok ıı, tahayyül edebiliyoruz evet. yani şu an. Evet İstanbul'un halini konuşuyoruz. Ya evet. <gülüyor> evet çok teşekkür ediyorum Nazlı gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsun ve bunun devamını da düşünüyorsun yani nasıl devam ettirebilirim bence bu da çok kıymetli. ...yürüyerek e, hayatı yaşamak... ...yürüyerek bir şehri tanımak... ...o şehrin daha çok parçası olmak... ...ben de çok önemsiyorum bunu gerçekten... ...hani bir şeyin parçası olduğumuz zaman... ...onu gördüğümüzde haritanın üzerinde değil... ...hani diyorsun ya sen haritanın evet. üzerinden... ...haritanın üzerinde değil de ayaklarımızla gördüğümüzde orayı... ...yeryüzünün üzerinde... ...yeryüzünün üzerinde aynen... Çok daha başka bir şekilde bir ilişki kuruyoruz Ve onu korumak için bir şeyler yapıyoruz Yani harekete geçmemiz gerekiyor Belki hani şarkıdaki gibi Tekrar böyle yola düşmemiz gerekiyor <gülüyor> Diyelim Çok teşekkür ediyorum tekrardan ben Seninle başka programlarda da inşallah Umarım. birlikte olacağız Peki Su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim Hoşçakalın Su hakkı